Merhaba Zafer abi. Merhaba Direk. Merhaba Patron. Merhaba. Dilek. Yüzüklerin Efendisine selam sera ediyoruz. <gülüyor> selam ediyoruz yüzüklerin Efendisine. <gülüyor> yüzüklerin Efendisine devam ediyoruz. İki kulenin 6. bölümündeyiz bugün. Bölümümüzün ismi Yasak Havuz. Orta seviye sitelerin havuzları gibi. Havuz var ama girmek yasak. Yok önce duş al, git klorlan, üstünde dezenfektan dök. Tabii bunların hepsini kanıtla belgele ondan sonra belki havuza sokarlar. Eve misafir gel misafirler giremez. Evet. Abi neye göre ayırt edeceğim <gülüyor> Bu yasak işte orta seviyeli <gülüyor> sitelerin havuzları gibi. <gülüyor> ile Sam uyumuştu ilk kez düzgün bir şeyler yiyebilmişlerdi Faramir'in yanında. Ve kendilerini güvende de hissetmişlerdi. Ölüm korkusu olmadan uyuyabildikleri için derin bir uykuya dalmışlardı. Yalnız Frodo bir uyanıyor tepesinde Faramir duruyor ona doğru eğilmiş bir durumda. Ve bir an şey yapıyor panikliyor eski korkularına kapılıyor. Böyle geri geri çekilirken diyor ki korkacak bir şey yok diyor Faramir. Frodo da kendine biraz gelip sabah oldu mu Faramir diyor. Henüz olmadı ama gece sonuna doğru yaklaşıyor. Ay artık battı. Ve gece karanlığıyla tam arasındaki vakitteyiz. Seyredilecek çok güzel bir şeyler var. Benimle gelip seyretmek ister misin? Ayrıca diyor seni uykudan uyandırmamın bir sebebi de sana danışmadan vermek istemediğim bir karar var. Onu da sana danışacağım. Frodo geleceğim diyor. Ayağa kalkıyor. Ateş yanmadığı için kaldıkları yerde duman çıkmasın dışarı. Dışarıdan görünmeyelim diye. Oldukça serin bir ürperti oluyor zaten. Sabah karşı çok soğumuş hava. Hemen üstüne el pelerini falan alıyor. Faramir önde bu arkadan. ...odadan dışarı doğru çıkıyorlar. O sırada Sem de çok hani... ...efendisine bağlı ve çok tedirgin... ...uyuduğu için hep Frodo'ya bir şey olacak... ...olmayacak diye. Bu şeyden hemen... uyanıyor kendisi de. Bir bakıyor Faramirle ...Frodo odadan çıkıyorlar. Bu da hemen acele toparlanıyor. Bunların peşlerinden devam ediyor... ...takip etmeyi. Duvarın... ...dibinde şilterlerde uzanan askerleri... ...görüyor. Çok nadiren yanmış... ...küçük meşaleleri görüyor. Odanın buz gibi olduğunu falan fark ediyor. Ve daha önce önlerinden geçtikleri o şelale tül perdesinin yanından geçerken şey diye düşünüyor. Mehtab'ın eriyen buz salkınları gibi diyor. Ama bunun keyfini çıkartmadan efendisine yetişmek için aceleyle devam ediyor. İlk önce zifiri karanlık bir geçitten ilerliyorlar. Hani hiçbir şey görmüyorlar. Sadece yürüdükleri yeri biliyorlar. Basamaklar ıslak, tedirgin de yürüyorsan kayar düşerim falan diye. İki tane merdivenin sağda ve sola devam ettiği yeri doğru geliyorlar. Bu sırada Sem de yetişmiş Faramir'le Frodo'ya. Sol taraftaki hafifçe bir meyille sol tarafa doğru devam ediyor ve nehrin ötesinden bu kaldıkları yerin dışına doğru gittiğini düşünüyor Frodo. Bir tanesi de minare gibi böyle dolana dolana yukarı doğru çıkan bir merdiven. O taraftan gideceklerini söylüyor Faramir ve o merdiveni takip ediyorlar. Bir süre bayağı bir yukarı çıkıyorlar onunla. Sonra biraz sağa doğru dönüyorlar. Sonra aşağı doğru yürüyorlar. Biraz mesafe kat ediyorlar böyle sağlı sollu ilerlerken. Sonunda kaya karanlığından çıkıp biraz daha ışıkların falan olduğu, çevrelerinin görebildikleri bir yere vardıklarında parmaklık ya da korkuluk olmadan küçük bir mağaradaki falez gibi düşünmek lazım. Sanırım 10-15 metre yüksekliğinde bir kayanın kenarında duruyorlar. Sağdan soldan böyle bir havuza sular şelale şeklinde akıyor. O suları falan takip ediyor Frodo sabah sersenliğine bunlar nereden geliyor ne oluyor falan diye. Yalnız o toplanan havuz oldukça geniş. O havuz da belli bir süre sonra devam ediyor. Frodo'nun da göremediği bir şekilde ayaklarının daha diplerinde başka bir yere boşaldığını sesinden anlıyor. Yani çok sakin bir gölde değil ya da küçük bir havuzda değil orası. Frodo uzaklara dalıyor çünkü önleri açık havuzun batıya doğru bakan tarafında bir açıklık var. Görebildikleri ufuk var. O tarafa doğru bakarken Dolunay'ı hatırlıyor ama Dolunay'ın artık karardığını henüz yeni battığını ve Dolunay'ın sadece anısının kaldığını düşünüyor. Halklarında büyük vadide solgun titreyişlerle güneşin belli belirsiz ilk ışıkları var yokmuş gibi hissediyor. Bir boşluk hissine düşüyor ve daha ileri falan baktığında böyle gümüşsü parıltılarla kendi coğrafi bilgisinden tahmin ettiği şekilde ak dağların hiç elinmeyen karlarla kaplı çizgisi olduğunu tahmin ediyor ilerideki gümüşsü ışığıltıları. Bir süre orada duruyor. O yüksek kayalardan bakarken de şey aklına geliyor. Acaba diyor oranın daha batısında yürüyen eski yol arkadaşlarımdan birileri var mı? Ya da sisin altında ölmüş cesetler gibi kalmışlar mı? Hepsini kaybettik mi falan diye. içinden havanın soğukluğundan daha ziyade bu üzüntüden dolayı bir ürpertisiyle titriyor ve bunu hem de fark ediyor sem zaten çok huysuz az uyuduğu için efendisi için tedirgin olduğu için falan duramıyor. Sadece Frodo'nun duyacağını düşündüğü için böyle Frodo'ya yakın bir yerde şey diyor güzel bir manzara efendim diyor ama iliklerime kadar dondum diyor çok soğuk. Sence diyor bu güzel manzarayı izlemek için uyanmaya değer mi diyor neden çağırdık bu ya? Farami söylenenleri duyuyor tabii. Diyor ki Gondor'un üzerinden ay battı. Zarif itil orta dünyadan giderken eski Mindoli'nin beyaz kulelerine bakıyor. Birazcık titremeye değer. Bu inanılmaz güzel ve nadiren görülebilecek bir manzara. Ayrıca sen diyor seni kimse çağırmadı. Sen kendi işgüzarlığından bizim peşimize takılıp geldin. O bakımdan sen de diyor çok hani söylenme burada olmaman gerekiyordu. Sen kendin bizi takip ederek buralara kadar geldin. Artı diyor bu ürpertileri falan birkaç yudum şarapla hallederiz üzülmeyin. Gelin bakalım diyor. Uçurumun karanlık kıyısından duran böyle aşağıda bir karartı görüyorlar. Onun bir kolcu olduğunu fark ediyorlar. Orada bir nöbette ama kaş gibi duruyor. Sessiz bir gözlemci gibi duruyor. Ona doğru ilerliyorlar. Farem ile beraber kaldıkları kayanın yanından ufak bir merdivenle havzanın yakın kıyısında minik kara bir şekil görüyor Furada. Uzakta ama ne olduğunu fark edemiyor. Yani sadece bir karanlık var orada. Fanamir o sessiz kolcunun yanına gidiyor. Diyor ki, "Şimdi sence diyor bu neydi gölge için? Anbo Amborn'da bundan önceki bölümde bahsetmiştik. Herhalde Faramir evlindeki en yetenekli gözcülerden birisi. Bir sincap mıydı diyor yoksa bir yalı çapkını mı? Kuyut ormanın gece havuzlarında karar renkli yalı çapkınları var mıdır diye Amborn fark buluyor. da diyor ki neyse ne ama bir kuş değil diyor gördüğünüz. Dört ayağı var ve insan gibi dalıyor suya. Aynı zamanda oldukça da maharetli diyor. yani. Suya daldığı zaman öyle bir okun ya da yassı bir taşın suya girmesi gibi neredeyse hiç ses çıkartmadı ve su sıç atmadan dalıyor. Yetenekli bir dalgıç bu diyor. Kuşmuş değil. Acaba diyor bizim yerimiz sonunda bulundu mu birileri tarafından bu saklandığımız hiç kimsenin bilmediği yer bulundu mu? Onun tedirginliği içindeyim diyor. Ben diyor burada hem nöbetti hem de diyor her iki tarafını havuzun benim kadar yetenekli okçular dizdim diyor gözcüler. Havuzda kendisi onları fark etmedi. Sizin emrinizi bekliyoruz. Bunu vuralım mı? Vurmayalım mı? diye Vur derseniz ateş edeceğiz. Ok atacağız diyor. Faramir vuralım mı? diye Frodo'ya dönüyor. Seni. Frodo bir an cevap veremiyor. Onun gollum olduğunu anlıyor artık. Bu tariflerden falan. Hayır diyor. Hayır vurmayın. Kendisi tam görememesine rağmen çünkü bu üçlünün daha arkasında sen. O yüzden o çok kıyıda kalan kollumu göremiyor. Bahsedilenlerden şeyi anlıyor. Hani o kollumdan bahsedildiğini. Eğer cesaret edebilseydi sen o sırada da düşündü. Evet vurun derdi diyor. <gülüyor> Umur olsun kurtulalım. <gülüyor> Ama diyor efendi benden hızlı davrandı. Evet vurun diyemedim. Faramir diyor ki o halde diyor bu şeyin ne olduğunu biliyorsun sen. Diyor. Hadi diyor şimdi bunun neden serbest kalması gerektiğine diyor beni ikna et. Çünkü diyor burası yasak yavuz. Buraya konculardan başka gelen herkesi öldürmemiz gerekiyor. Tek sığınma yerimiz burası. Ve diyor birlikte sarf ettiğimiz bütün o sözler arasında diyor bu derbeder yol arkadaşından kasıtlı olarak hiç bahsetmediğini fark ettim ben. E bir sürede diyor rahat et üstüne düşmeyelim diye ben de Kasıtlı olarak o arkadaşından söz açmadım ama en iyi gözcülerimi, izcilerimi diyor, onun peşine göndermişti. Yalnız öyle bir yaratık gibi oluyor. yani şey gibi, ıslak bir balık gibi sürekli elden kayıyor. İnanılmaz akıllı ve çok tedbirli. Hiç kimse dizine rastlayamadı. Bir tek Ambon akşam karanlığında fark etmişti. O da onu yakalayamadı. Nasıl buraya geldi, ne yaptı? Artı ne cesaretle burada diyor. Biz insanların böyle tehlikeli bölgelerde nöbetçi bırakmadan uyuyacağımızı falan mı zannediyor? O kadar mı kafası çalışmıyor? Frodo Diyor ki bunun iki cevabı olabilir sanırım diyor. İlk başta insanlar hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyor. Çünkü ilk gençliği hariç 500 yıl mağaralarda yaşamış, tek gördüğü konuşabilen canlılardır. Bir boya kadar korkmuşlardı zaten. Bir sığınanız diyor. O kadar mükemmel gizlenmiş ki o diyor buralara herhangi kendisinden başka birisinin geldiğini tahmin etmemiş de olabilir. O yüzden de burada rahat rahat gelmiş olabilir. Ayrıca bence diyor daha doğru kanaatim şudur ki diyor temkinden, korkudan ve arzudan çok daha güçlü bir şey için o burada. Faramir de şey yapıyor. Ya diyor buraya çekildi mi demek istiyorsun yani diyor. Gayri ihtiyari bir şekilde senin peşinden, yüzüğün peşinden geliyor. Seni yükünü biliyor olabilir mi bu diyor. burada diyor ki elbette biliyor diyor. Çoğu uzun yıllar zaten... Yüzük ona aitti onda kaldı o bakımdan diyor benim yükümden falan haberi var ama benim kastettiğim bu hani engelleyemediği arzu yüzük meselesi değil yüzük de onun kıymetlisidir vazgeçmek istemez yakında olması ama benim kastım o değildi diyor ben başka bir şeyler kastettim o halde diyor bu yaratık ne arıyor hani yüzüğün peşinde de değil diyorsun diyor ki balık arıyor yani karnı açtık. Açlık yüzünden vuracak. Baksana diyor bir bakıyorlar. Hakikaten şey yapıyor. Gene suyu atmamış. Böyle elinde parıltılı, yarı canlı bir balık falan var. Bir tane ağzında bir balık var. Sırılsıkla çıkıyor kayanın oraya falan. Yani balık avlıyor hakikaten. garibim herhangi bir şeyden haberi yok aslında. Buranın bir insan gizli sınav olduğundan falan. Balığın tekini öldürüp kayanın yanına koyuyor. Bir tanesi de böyle ıstırıp yemeye falan başlıyor. Falan bir şey yapıyor böyle hafif, hafif gülüyor aslında böyle sevimli de geliyor uzakta konunun yaptıkları. Bu diyor istek arzu ilk düşündüğümden daha zararsız çıktı. Ama diyor bu yasak havuzun balıkların da yani ölümcü hayattaki her şeylerini kaybetmene neden olabilecek bedelleri vardır. Bu da onu bilmiyor. Yani bu evet. balıklar ucuz maliyetli balıklar olmaz dışarıdan gelen birisi için. Ambon diyor ki şu anda tam okumun ucundan nişan aldım. İyi görüyorum şu anda vurabilirim istersen komutanım da. Yani zaten sabit yemek yediği için hareketsiz vurabilirim diyor. Biliyorsunuz ki diyor buraya giren iyi niyette ya da kötü niyette ama bizim gizli sınırlarımızı öğrenen canlı diyor öldürmek de çünkü buranın saklı kalması lazım. Bekle Ambon diyor bu göründüğünden daha zor bir probleme dönüşüyor yani. yüzükle bağlantısı var. Frodo'nun arkadaşı evet. bir türlü yakalanmıyor. mı değil mi belli değil. Bu işte diyor çok daha garip bir ilişkiler yumağı var. Şimdi diyor Frodo karar senin diyor ne yapalım öldürelim mi? Öldürmeyelim mi? Sen söyle diyor. Neden diyor serbest bırakmamızı istiyorsun? Hani neden öldürmemizi istemiyorsun? Onu söyle. Beni ona ikna et. Yaratık diyor bir kere çok sefil ve açık. Karın açlığından buralara kadar gelmiş. Ne yüzüğün peş ne sizin peşinizde bilmiyor bile sizin burada olduğunuzu. O bakımdan diyor habersiz bir canlıyı öldürmek adil olmaz. Ayrıca diyor Gandalf hani sizin Mitranger, Bosacı dediğiniz kişi vakti zamanında diyor bu yaratığı ele geçirdiğini diyor elfleri ona zarar vermelerini ve Öldürmelerini men etmişti diyor. E Gandalf diyor bunu diyor o zaman öldürmesine izin vermediğine göre burada olsaydı diyor sizin de öldürmenize izin vermezdi. Gandalf gibi bir bilginin, Arif'in elbet bir bildiği vardır öldürülmemiz için. Gerçi diyor neden öldürmek istemediğini ben iyi kötü bir tahminim var ama burada bunu dinlendiremem. Ben bununla burada bahsedemem ama şeyi ben de hissediyorum. Bu diyor yaratığın benim bu ne diyor sonuna kadar bir ilişkisi olacakmış. Yani bunun ölmesi benim görevimi riske atabilecek bir şey olabilir. Ayrıca da günlerdir rehberliğimi yaptı benim. Bundan sonra da rehberliğimi yapacak. O yüzden de onu serbest bırakmanızı, öldürmemenizi ister. Farami rehber mi diyor senin rehberliğimi yaptı. Mesele gittikçe garipleşiyor. Senin için çok şey yaparım Frodo ama bunu yapamam. Çünkü buranın mutlak şekilde gizli kalması lazım. Bu kurnaz gezgin eğer paşa gönlünü çekerse daha sonra buraya gelebilir. Ya da buralarda dolanırken orklar tarafından yakalanır. İşkence sırasında falan nerede olduğunu sorarlarsa orklara bizim yerimizi söyleyebilir. Ya da bunu takip edebilecek kötü niyetli canlılar, Sauron'u canlıları bunu öldürmeden bunu takip ederek burayı bulabilir. Yani diyor bana çok net, kesin, mutlak nedenler sunmazsan öldürmek zorundayız. Eğer diyor yakalayabilirsen biz onu öldürmeden hani sen gidip de razı edersen bizim yakalamamıza izin verirsen o zaman üstüne bir konuşuruz onunla da konuşuruz belki de bir yolunu buluruz öldürmeden devam edebilmeniz için. Ama şayet yakalamazsan öldürmek zorundayız. Çünkü diyor normalde bu hedeften uzak. Buradan çıkıp giderse inanılmaz yetenekli bir canlı yakalayamıyoruz. Yani fırsatımız burada öldürmek zaten. Burada öldüremezsek hır hmm. gitti yani buradan uzaklaşırsa. Şey diyor Frodo'da bırakın diyor ben sessizce yanına gideyim. Siz diyor yaylarınız gergin olarak dursun. Ben diyor onu kandırıp yanıma çekip yakalayamazsam diyor, o kaçsa bile ben ordayım. ben kaçmam. Beni öldürürsün diyor, en azından diyor bana müsaade edin. Faramir de git o halde diyor Ambonla beraber ama çabuk gel. Yani önce bu işi sonuçlandıralım. Sabah çok yaklaştık. Amborna'da şey diyor, Frodo'ya yol göster. Yalnız çok sessiz oldu. Çünkü diyor çok tedirgin bir canlı ve çok iyi kulaklara ve gözlere sahip. Olabildiğince hissettirmeyin çevrede birileri olduğunu. Ondan sonra Amborna yayını bana ver diyor. Faramir de büyük okçulardandır. Hani Legolas'la yarışırlar mı? VS ne yaparlar diyor. ama bütün itilen kolcuları gibi kılıçta ustalığı kadar yayda da çok Falan. Ben de diyor burada hani kaçması olasılığına karşılık senin yerine nöbet tutayım sen Frodo'yu kollumun yanına götür. Biraz homurdanıyor ambon bu, bu duruma öldürülmemiş olmasına falan hani tedirgin. Önden seri bir şekilde yürümeye başlayınca Frodo da bunun peşinden yürüyor. o ıslak büyük kayanın yanından aşağı doğru devam ediyorlar. Bir süre sağa bir süre sola gidiyorlar falan. Böyle bir şey var tabi. Çağlayan sesleri falan geliyor. Ara ara uzaklaşıyor. Yakınlaşıyor falan. Ama en sonunda bir karanlık koridora geliyorlar. Kor koridorun ucunda da artık o göl seviyesine gelmişler yani. Aşağı doğru inmeyi becermişler. Amborn oraya geldiklerinde Frodo'ya fısıldayarak diyor ki koridor işte herhalde anladığımız kadarıyla 5-6 metrelik bir şey. Devam etti orada koldumun durduğu kayda yanına çıkacaksın. Sağ tarafına dikkat et diyor. Oradan düşersen diyor burası çok hani akıntılı bir su. Gollum kurtarmasa seni biz gibi kurtaramayız diyor suya düşersen. Hı hı. Yalnız kalırsın. Ona da dikkat et. Frodo ileriye doğru emekliyor. Çünkü şey orada artık sudan falan çok hızla. Dengemi kaybedip düşmeyin falan diye temkinli olsun diye. Şeyi fark ediyor ki Gollum gibi hareket etmeye başlamış. Hani o da dört ayak üstünde yürüyor. Frodo da dört ayak üstünde Gollum'a doğru yürüyor. Kayalar genelde su aşındırmasından falan da baya kaygan tülsüz bir hale gelmişler. Oğlum o sırada şey kendi kendine her zamanki muhabbetini konuşmalarını yapıyor. Bir yandan balığı yiyor falan. Şey diyor balık cici balık. Beyaz yüz gitti kıymetlim sonunda. Evet beyaz yüz gitti. Artık balıkları husur içinde yiyebiliriz. <gülüyor> Hayır. Huzur içinde değil kıymetli. Çünkü kıymetli kayboldu. Evet kayboldu pis hobitler. Kötü hobitler. Gidip bizi bıraktılar. Kıymetli de gitti. Savallı gol bir başına kaldı. Hayır kıymetli. <gülüyor> Kötü insanlar onu alacaklar. Kıymetlimi çalacaklar. Hırsızlar. Onlardan nefret ediyorum. Balık cici balık. Bisi kuvvetlendir. Gösterimize parlak. Parmaklarımıza kuvvetli yap. asla onlara kıymetli. asla hepsini. Evet ya eğer fırsatımız olursa cici balık cici balık diyor. <gülüyor> Frodo bunları dinliyor. Yemeğiyle konuşuyor. Yemeğiyle. <gülüyor> <gülüyor> Frodo dinlerken böyle bir acıma hissi oluyor. Onun o yalnızlığına, garibanlığına falan. Bir açıdan da nefret hissi de oluyor bu. Afrodo yani da bir şekilde Gollum gibi ikiye bölünmüş gibi oluyor. Hem çok üzülüyor Gollum için, hem de çok gıcık oluyor. Diyor ki keşke geri dönsen, bana gelmiyor desen ve oklasalar ölse ve bir daha bu konuşmaları, bu sesleri ve Gollum'u hayatının sonuna kadar hiç duymasak, kurtulsak. Bir açıdan bunu düşünüyor. Bir açıdan da bunu yapamam diyor. Çünkü diyor Gollum'un um diyor benim üzerinde hakkı var. Çünkü hizmetkarın yaptığı hizmet karşılığında efendisi üzerinde hakkı olur. O olmasaydı ne öl batar geçebilirdik. Ne kara kapıdan geçerken ölmekten kurtulabilirdik ne de buralara kadar gelebilirdi. Kötü ruhlu olabilir bir açıdan falan ama bana emek verdi. Ben de onu en azından hayatta tutmayan yarıyım diye düşünüyor. Ayrıyeten de şu aklına geliyor. Gandalf diyor zaten böyle bir şey müsaade etmezler. Yani Gandalf'ı burada dinlemek lazım. Simegol, Simegol diye sesleniyor kolluma. Simegol sesi duy ama sallamadan balık, cici balık diye kendi kendine konuşuyor. Simegol diyor Frodo biraz daha yüksek sesle. O zaman susuyor. O tarafa doğru bakıyor. Frodo'nun tarafa doğru bakıyor. Simegol, bey seni aramaya geldi. Seni bulmaya geldi diyor. Burada Smeagol gol beyin yanında böyle derin bir nefes alıyor Simeagol bir şaşkınlık ama bir kızgınlıkla falan bakıyor bir küskünlükle bakıyor Frodo'ya doğru. Gel Simeagol diyor tehlikedeyiz eğer seni burada bulurlarsa insanlar seni öldürecek çabuk gel eğer ölümden kurtulmak istiyorsan beyine gel. Simeagol huysuz bir şekilde Hayır Cici Bey değil. Safalı Simegol'u bırakıp yeni arkadaşlarla gitti. Bey beklesin Simegol'un işi bitmedi. Frodo dedi ki vakit yok. Balığı yanına al. Hani balığı bırakma tamam. Yediğin elinde öbür de öbür elinde. Vakit yok öldürürler seni. Hayır balıkları bitirmemiz lazım. <gülüyor> İşi var. <gülüyor> var. Simeagol diyor Frodo bir çaresizlik içinde. Kıymetli kızacak diyor. Kıymetliye diyeceğim diyor. Alacağım elime diyeceğim ki Simeagol balık yerken kılçık boğazına dursun. Hayatı boyunca bir daha balık yiyemesin diyeceğim. Kıymetli iyice kızmaya başladı buraya gel diyor. Bunu duyunca Simeagol bir tıslıyor, bir sinirleniyor. Ama sonra yelkenleri indiriyor galibim Dört ayak üzerinde tıp tıp tıp bir köpek gibi Frodo'nun yanına doğru yürümeye başlıyor. Kıymetlisini kızdırmak istemiyor. Bir ağzında bir de elinde bir balık var ama o sırada yürürken de. Böyle soluk gözleri Frodo'ya doğru dönüyor. O kötücül parıltı yok ama soluk bir parıltı var gözlerinde. Kolum diyor ki Cici Bey, Cici Hobbit, Safallısı Meagle geri geldi. İyi kalpli Smegol Efendi çağırdığı için geliyor. Haydi şimdi gidelim, çabuk gidelim efendimiz. Yüzler karanlıktayken ağaçların arasından gidelim. Haydi gidelim diyor. Frodo diyor ki evet diyor yakında gideceğiz merak etme. Ama diyor hemen gidemeyiz. Söz verdiğim gibi diyor seninle gideceğim. Ben. Bir kez daha sana söz veriyorum diyor. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Ama hemen gidemeyiz. Önce diyor seni kurtarmam ve güvende olduğunu bilmem lazım diyor diyor ki B'ye güvenmek mi lazım? Neden? Neden hemen gidilmiyor? Öbürü nerede? O aksi kaba hobbit. O nerede? Seni soruyor. Çünkü orada yukarıda diyor Furoda'da Sem'in durduğu şelalenin başındaki yeri gösteriyor. O olmazsa diyor ben de gidemem zaten. Biz üçümüz beraber gideceğiz. Seni bırakıp gidemeyiz. Ne seni bırakırım ne seni beraber gideceğiz yola diyor. Ama da onun yanına dönmemiz lazım. Oradan yollumuza devam edeceğiz. Bunu der demezde içi eziliyor aslında. Çünkü Simegol'u kandırmaya çalıştığını bunun bal gibi bir hilekarlık olduğunu biliyor. Faramir diyor muhtemelen gollumu öldürmez. Yani hem beni kırmaz hem de çok arif birisi. Bunun işe yarayacağını bilir. Ama üstüne çullanacaklar, canını yakacaklar, kolunu bacağını bağlayacaklar, sorgudan geçirecekler. Böyle bir şey olduğu zaman da ben yakalattığım için kollum bana bundan sonra asla güvenmeyecek. Hiçbir şekilde onun güvenini yeniden kazanamayacak. Bundan sonra yolumuza devam ettiğimizde riskimiz daha fazla artacak. Çünkü kolluma hiç güvenemez hale gelecek. Kollum orada diyor, tam olarak kötü tarafa geçmiş olacak böyle bir şey yaptığında. Ama benle gelip de onu yakalatmasam da kollumu öldürecekler. Ama kolluma bu laf anlatmak mümkün değil. Başka diyor yapabileceğim bir şey yok. Hadi diyor gel gel. Yoksa kıymetli kızacak. Şimdi nehir yukarı geri döneceğiz. Haydi diyor sen önden yürü ben arkandan takip ediyorum diyor doldumak. O dört ayak üstüne yürüyüp de kayalın yanına gitti. Mağaramızı oluşuma giriyorlar. Kollum biraz önden giderken amborunu fark ediyor. Görüş olarak fark etmiyor da burada diyor birisi var diyor. Orada bir şey var. Aniden geri dönüyor ve hobbit değil bu diyor. Patlak gözlerinde kötücün ışıklar yanmaya başlıyor gene. Bey bey diye bağırıyor Kötü, hilekar, hakikatsiz bey diyor. Evet. Ve tükürerek beyaz güçlü parmaklarıyla Frodo'nun boyunu atmaya çalışırken, Ambon arkadan böyle zaten asker birisi, güçlü kuvvetli, dev gibi cüssesiyle, gölgesine geliyor. Gold'um alıyor, yere yapıştırıyor. Ama Gold'um ona rağmen bir dönüyor onun ellerinin arasından. Ona da saldıracak falan. İki, üç tane daha kolcu çıkıyor karanlıktan. Diyorlar ki, uzaktan sana nişan almış okçular var. Ya usludur, ya da seni kirpiye çevirirsin. Bunu olunca doldum gene gözyaşlarıyla iniltilerle diyor kalıyor hani kaderine razı oluyor galiba onu çok kibar olmayan bir şekilde bağlıyorlar kaçmasın falan diye. Tabii ayaklarını bağlamıyorlar, ellerini bağlıyorlar ki çıkacakları yere Farah'ın yanına çıkabilsin diye. Frodo şey diyor yavaş yavaş diyor o kadar kötü davranmayın siz diyor ona göre çok güçlüsünüz. Zaten kaçabilecek bir yeri yok her tarafta askerler var. Canını acıtmayın diyor. Hem de canını acıtmazsanız ürkütmezseniz daha anlayışlı olur, daha sakin olur, daha bir Farah'ın sonrasına hazır olur diyor. Ondan sonra Sümeygon'a diyor ki canını yakmayacaklar Sümeygon diyor. Ben de seninle geleceğim. Zaten. Sana hiç zarar gelmeyecek. Benim ölü bir çiğnemeden sana zarar vermelerine izin vermem. Oğlum dönerek tükürüyor efendisine ama yani. çok kızmış artık güveni kaybolmuş. Adamlar onu kaldırıyorlar yerden bir de gözlerini de kapattırıyorlar. Bir takıyorlar Gordon'un gözlerine ve beraber yürümeye başlıyorlar. Paramüller senin yanına geldiklerinde sen şey yapıyor Frodo yakaladın mı efendim diyor. İlk başta evet diyor Frodo sonra diyor ki yo hayır diyor, ben yakalamadım. Yakalanmasına neden oldu? Ben çağırdım o bana geldi bana güvendiği için yakalandı. Ben onun güvenini kötüye kullandım yani. Umarım iyi olur diyor ama bütün bunlardan nefret ediyorum yani Gollum'u da kandırmak olsa bu kandırmak hilekarlık içinde nefret ediyor. Çok üzücü. Sen de orada bir aydınlanma yaşıyor hakikaten diyor ki ben de öyle efendim. Ve bu acının olduğu yerde hiçbir şey doğru gitmez sahte yani evet. Sahtekârlıkla olduğu yerde yani hiçbir şey doğru gitmez. Faramir'in yanına götürmüşler Gollum'u. Semle Frodo konuşurken geri geliyor bir tane asker. Semle Frodo'yu çağırıyorlar. Faramir sizi bekliyor diye. Beraber Faramir'in yanına gidiyorlar. Faramir oraya geldiklerinde Semle Frodo kendisi koltukta oturuyor. Ka da gollum duruyor. Misafirlerime diyor şarap getirin diyorum. Çok üşüdüler. Bir rahatlasınlar falan. Onlara da oturacakları yerleri gösteriyor senle Frodo'yu da. Şaraplar getiriliyor. Gollum'un başındaki örtüyü çıkartıyorlar. Onu ayaklarının üzerine bırakıyorlar faravir'in önüne. Ve geri düşmesin, kaçmasın falan diye de ambon arkasında duruyor. Yani bir hamle falan yaparsa tutabileyim diye. Gollum maske çıkınca yüzünden ışığa tam alışamıyor. Meşaleler yanıyor. Gözlerini falan ovuşturuyor. Çok kızgın ama aynı zamanda da çok pes et bir hali var. Böyle işler acısı da bir hali var. Hala da elinde bir balığı tutuyor ama. Bir balığı bırakmamış. Elinde balığı da var. Onun ellerini gösteriyor. Diyor ki çözsün, çözün bizi, bizi çözün İpler canısımızı acıtıyor. Evet öyle acıtıyor. Üstelik biz hiçbir şey yapmadık. Masumuz. Faramül diyor ki hiçbir şey mi? diyor Sefil yaratığa keskin bir bakış atarak yüzünde ne bir kızgınlık, ne bir acıma ne de bir hayret ifadesi duyarak. Falan böyle tam pokyer face demek ki. Hiçbir şey mi yapmadın diyor. Bu ellerin ve bağlanmadan önce de diyor cezalandırılacak kötü bir şey yapmadığını mı söylüyorsun? Bununla beraber diyor sanırım hakkında kararı verecek olan da ben değilim zaten. Ve buna çok memnunum. Fakat bu gece cezası ölüm olan bir yere geldim. Bu havuzun balıklarının bedeli çok ağırdır. Kollum elindeki balığı paramire doğru atıyor. <gülüyor> Balık istemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yaptık? Suntaya mı dokunduk ya yani? <gülüyor> Bu bedel diyor ölüm cezası balığa kesilmedi zaten diyor Farabi. Mesela oradaki balığı yemen değil. Sadece diyor buraya gelip havuza bakmam bile diyor öldürülmen için yeterli yani kanunlarımıza göre. Burayı gören biri öldürülür. İkiler kolcusu değilse, Gondor'un değilse. Şimdiye kadar diyor seni hala öldürmemiş olmam diyor efendine borçlusun. Ricasın üzerine bağışladım diyor seni. Fakat diyor beni de ikna etmen gerekiyor neden öldürülmediğine. Benim sorularıma cevap vermen gerekiyor. Çünkü diyor bu soruları netleştiremezsek seni gene de öldürmek zorunda kalırız, yasalar gereği. Nereden gelirsin, nereye gidersin, işin nedir diye soruyor Gollum'a. Gollum buradan hem iç parçalayıcı, hem açıklayıcı, hem de çok lezzetli bir cevap veriyor aslında. Diyor ki kayboldu. Ne bir isim, ne bir iş, ne kıymetli hiçbir şey. Sadece açlık. Evet açız. Birik küçük balık, iğrenç kılçıklı küçük balıklar. Savallı bir yarata. onlar da ölüm diyor. Pek akıllılar, pek adil. Çok çok adilsiniz diyor. Paramideci pek akıllı olmayabiliriz ona bir şey diyemem ama biz elimizden geldiğince adil olmaya dikkat ederiz. Küçük çeki çıkartıyor elinden paramir Frodo'ya uzatıyor diyor ki elleri acımasın bağlarını kes diyor. Yalnız bıçağı görünce Bolun bayağı tırsıyor hani beni öldürecekler falan diye düşünüyor çığlıklar atıyor hışkırıyor bilmem ne falan Frodo'ya doğru gidiyor. Burada bana güvenmem lazım diye diyor seni terk etmeyeceğim ben doğru dürüst cevap ver dediklerini dürüst o ben de senin yanındayım ben zaten seni öldürmemem talep ettim istiyorum. Sen diyor ne kadar doğru düzgün cevaplar verirsen ikna edebilirsek komutanın hayatımız kurtulmuş olur. Biz de yolumuza devam edebiliriz. Yardımcı ol. Bunlar dedikten sonra da biraz hani gönlünü aldıktan ya da sakinleştirdikten sonra da iplerini kesiyor kolumu. Beriye gel diyor falan. Diyor, bana bak bu yerin ismini biliyor musun? Nerede olduğunu biliyor musun? Daha önce diyor buraya hiç geldin mi? bildiğim bir yer mi? Golden böyle yavaş yavaş gözlerini kaldırıyor. Bir Faramir'e dik dik bakmaya başlıyor. İçlerindeki bütün fer sönüyor yanlış. Golden'un Faramir'e bakışlar karşı karşıya gelince. O ilk baştaki cevval durum ortadan kalkmış oluyor. Baya bir sessizlik oluyor ve Faramir'le karşılıklı böyle... Kezişiyorlar diye. Yani birbirinin gözlerinin içine bakıp birbirinin ruhunu okumaya çalışıyorlarmış gibi. Ondan sonra da Golden titriyor. Paranir'in bakışlarından iyice korkuyor bir süre sonra. Geri çekiliyor diyor ki biz bilmiyoruz biz bilmekte istemiyoruz. Hiç gelmedik bir daha da hiç gelmeyiz buraya. Faramir'de kafanın içinde diyor kilitli kapılar ve kapalı pencereler var. Bunların gerisinde de karanlık odalar. Faramir bayağı bilinç okuma yeteneği olan biri. İşte Faramir'e denetörden sonraki en büyük Arif denmesinin nedenlerinden biri de bu. insan olarak da. Bu konuda muhtemelen de doğruyu söylüyorsun. Bu konuda sana inandım diyor. Bir daha geri dönmemek ve canlı herhangi bir yaratığı ister sözle ister işaretle buraya yönlendirmemek için nasıl bir yemin edersin ki ben sana inanayım. Oğlum da diyor ki bey bilir. Evet o bilir. Eğer bizi kurtarırsa B'ye yemin ederiz. Onun üzerine yemin ederiz. Evet. Frodo'nun ayaklarının dibine doğru emekliyor. Kurtar bizi Cici Bey'i. Simeon kıymetli adına yemin ediyor. Sadakatle yemin ediyor. Bir daha gelmek yok, bir daha konuşmak yok hiç. yok kıymetlim, yo yo diyor. Paramöze diyor ki Frodo'ya bu yemin seni tatmin ediyor mu? Bu yemin onu bağlar mı? Güveniyor musun bu yemin üstünden? Frodo diyor ki evet diyor. Daha önce de bana bu yemin etti Ve onun için tek değerli olan şey yüzük olduğu için, kıymetlisi olduğu için ona yemin ettiği zaman tutar diye düşünüyor. Evet diyor Frodo ya bu sözü kabul etmek zorundasınız çünkü bunun bilebildiği ya da buna güvenebilecek daha büyük bir yemin yok ya da yasalarınız gibi öldüreceksiniz bundan daha fazlasını elde edemezsiniz bundan daha fazla da bir garanti veremem ben size fakat diyor ben onu diyor eğer yanıma gelirse havuzun kenarında çağırırsam Ölmesine izin vermeyeceğimi söylemişti. Siz diyor benim sözümden dönmemi bir yalancı durumu düşünün ister misiniz? Faramir bir süre düşünüyor bu sözlerin üstünde. Peki hala diyor seni diyor Simhagone beyin Drogo'lu Frodo'ya teslim ediyor. Bırakalım o sana ne yapacaksa bize söylesin. Frodo ne istiyorsa onu yapsın. Frodo diyor ki fakat diyor Faramir bey sabah olduğunda diyor bir karar vereceğinizi söylediğiniz sabaha da bir şey kalmadı diyor artık sabah oldu sayılır. Siz diyor benim hakkımda ne karara vardığınızı söyleyin ki ben de onun üstünden, Gollum üstünden karara varabileceğini söyleyeyim. Farami diyor ki o halde diyor verdiğim hükmü beyan edeyim. Bir karara vardım. Hükümdarımın bana verdiği yetkiye binaen Gondor ülkesinin eski zaman hudutları içerisinde istediğin gibi gezebilirsin. Tamamen serbest. Yani bir yasağın yok senin. Bizde gelmek zorunda değilsin. Sadece ne sen ne de yanındakilerden yasaklı olan bu yere davet almadan gelemezsin. Yani henet anuna sen de serbestçe dolaşabilirsin ama buraya gelemezsin. Bir tek burası yasak. Bütün eski Gondor'sun onların Bu hüküm diyor bir yıl geçerli. Bir yıl sonra hükmünü kaybeder. Gene yabancı olursun bu topraklarda. Yalnız bir yıl dolmadan Minastirite gelip de efendim Denator karşısında iznini yeniletmek istersen ya da sınırsız hale getirmek istersen ona durumu anlatıp kendi hayatın hakkında bir karara vermesini talep edersen diyor ben olumlu yönde olması için hükümdarıma babama diyor telkinde bulunurum ama kararı babam verir. Ama bir yıl boyunca buralarda serbestsiniz nereye istersen oraya. Bu arada diyor himayene aldığın kişi veya kişilerin kim olursa olsun hem benim hem de Gondor'un himayesine girmiş olacaktır. Yani sana verdiğim serbestliği sen de Bollum'a veriyorum. Onlar da bir yıl bu topraklarda dolanabilirler. Bu cevap diyor senin için yeterli mi? Bu zaman senin için yeterli mi? Frodo yerlere kadar eğilerek selam veriyor. Diyor evet tatmin etti beni. Ayrıca emrinize değil. Tabi eğer sizin kadar âli ve saygıdeğer birisi benim hizmetime ihtiyaç duyarsa falan de çok büyük bir değer taşırdı bu senin hizmetin şimdi bu yaratığı bu sümevolu e alıyor alıyoruz. Frodo da Sümeugul'u alıyorum diyor. Sen herkesin duyacağı şekilde bir iç geçiriyor yani ulan muhabbetlik diye. Tepkisi böyle karşılıklı kibarlıklarla bir iki kelime daha devam ediyor ile Frodo arasında falan. Ve şey diyor sen içinden şairde olsa diyor bu karşılıklı saygı muhabbetler falan uuu diyor ne kadar çok kelime vardı ne kadar çok cümle vardı. Çok iyi muhabbet çıkardı diyor. Ona da kayıflanıyor biraz. Faramir diyor ki o halde diyor sana şunu söylüyorum. Hakkında de ölüm kararı var kolluma diyor bunu. Fakat Frodo ile birlikte olduğu sürece ölüm kararı geçersin. Frodo'ya diyor zarar verirsen Frodo'nun ölümüne sebep olursan onu terk edersen, onun emirleri dışına çıkarsan, onun izin vermediği bir yere gidersen, ondan kaçarsan ölüm emri geçerliliğini sürdür. Ama efendine mutlak bir şekilde olabileceği iyi hizmet edersen ve Frodo'nun yanında durursan seni Gondor'lu birileri öldürmeyecek. Ölüm emri Frodo yanında olduğu sürece geçersin. Ayrıca de burada hani niyet olarak söylüyor yasal olarak değil. Sen Frodo'ya İlanet edersen, onun isteklerini yerine getiremezsen umarım ölüm seni erken bulsun. Yani biz de e, oturalım, herkes de kurtulsun. Şimdi diyor bana cevap ver. Ne yana gireceksin Simeon? Ne tarafa gitmek istiyorsun? Onun diyor rehberi olduğunu söylemiştik. Bu rehberlik diyor nereye devam ediyor? Herkes sessizleşince bir şey söyleyince falan diyor ki nereye gittiğiniz konusunu diyor sessizliğe bırakamam. Nereye gittiğinizi bilmem gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Bana diyor bu konuda cevap vermeniz lazım. Bir süre sessizlikten sonra Frodo diyor ki ben diyor onun adına cevap vereyim. Ben rica ettiğim için beni kara kapıya kadar götürdü. Fakat diyor kara kapı geçit vermedi hala kapıdan geçemez. İsimsiz ülkeye açılan hiçbir kapı yoktur diyor Faramir. Yani o kara kapıdan geçemezsiniz. Karşı tarafa Mordor'a geçemezsiniz zaten orada. Bunu görünce diyor dönerek güneye devam etme kararı aldık. üçümüz üç, sen Frodo ve Gold. Çünkü diyor orada Minas Tirith'in yakınında bir patika olduğunu veya olabileceğini söyledi bize. Minas itildiğince Faramir şu andaki adını söylüyor Minas Morgul'du ya böyle. Tam olarak diyor bilmiyorum neyi kastediyor? Nereyi diyor? Ben de bilmiyorum diyor. Fakat diyor sanırım diyor, o patika o eski şehrin bulunduğu vadinin kuzey tarafından dağlara tırmanıyor. Yüksek bir zirveyi aşarak diyor geriye ve eliyle işaret ediyor doğru. Yani diyor işte oraya iniyor. İsmini bile söylemek istemiyor. Faram'a ki o keçinin ismini biliyor musun? Oraya kritün gol derler. Bunu duyunca kollum bir tıslıyor, bir tedirgin oluyor falan. Adını duyunca bile hoşlanmıyor ama bunu da gizlemek istiyor. Çaktırmamaya da çalışıyor biraz. İsmi bu değil mi diyor Faram'a kolluma. Gollum da şey diyor hayır. Sonra böyle sanki bir yerine bir şey bakmıştı gibi hafif kıvranıyor falan. Sessizleşiyor sonra diyor ki evet evet ismi bir kere duymuştuk. <gülüyor> <gülüyor> Kepsiz ya. Ama isim isimden bize <gülüyor> <gülüyor> Bizi bağlamaz hakkında. Biz Bey içeri girmen lazım diyor. O halde bir yolunu bulmamız lazım. Başka denenebilecek de yol yok. Faram diyor ki başka yol yok mu? Bunu diyor sen nereden biliyorsun başka yol olmadığını? Sonra diyor karanlık diyarın sınırlarını kim araştırmış ki? Sen niye bu kadar bilgi sahibisin bu topraklar hakkında? Böyle kolluma uzun uzun düşünceli düşünceli bakıyor. Sonra diyor ki bu yaratığı götür Ambon diyor. Ona kibar davran. Kötü davranma. Ama diyor gözünü de üstten ayrılma. Asla kaçmasın. Ve sakın ola ki gol diyor şelalelere dalayım deme. O Lanın diyor altında üstte çok yakın jilet gibi kayalar vardır. Daha suyun dibine düşmeden parçalarını öldürsün. O bakımdan diyor oradan kaçarım diye de düşünme. Şimdi diyor al balığını da bizi rahat bırak götürün bunu diyor. Frodo ile yalnız kalmak istiyor. Amborn dışarı çıkıyor. Gollum da onun önünde böyle sinmiş gidiyor. Arkadaki bölmenin perdesi çekiliyor. Üçü bir odada yalnız kalıyorlar. Faramir diyor ki Frodo diyor bence bu konuda diyor çok doğru davranıyorsun. Hatta diyor akılsızca davranıyorsun. Bu yaratık diyor çok kötü belli diyor buna git. Lazım. Fırada diyor ki hayır tamamen kötü değil Halikonlu. Faramir tamamen değildir belki diyor. Fakat garaz onun içten içe bir yara gibi yiyor ve şeytanın yanı gitgide büyüyor. Eğer ondan ayrılmaya razı olursan ona bir seyahat tezkeresi hazırlarım diyor. Bir tane diyor himaye belgesi veririm. Yani bu bizim topraklarda ona kimse zarar vermez. İstediği yere gitmesine mordur hariç müsaade ederim. Hatta batıya doğru gidecekse yanına da diyor asker veririm. Hayatını korusun yoluna sağlıklı devam etsin diyor. Diye. Bütün sorumluluğunu ben alırım. Bu bizim topraklarda ölmesine izin vermem diyor. Sen yeter ki onun rehberliğinden vazgeç. Bunu kabul etmez diyor Frodo. Çünkü yüzükten ayrılmak istemez. Hani Frodo onu biliyor. Bunu kabul etmez diyor. Uzun süredir yaptığı gibi diyor. Gene bir yolunu bulur batıya doğru giderken. Döner dolaşır beni peşime takılır diyor. yani Benden kopamaz. Ayrı bir yere gitmez. Ayrıca diyor birçok kere onu himayem altına alacağım. Ve beni nereye götürse oraya gideceğim konusunda söz verdim ben ona. Ona verdiğim sözü tutmamamı istemezsin değil mi? Bir yalancı bununla düşmemi istemezsin değil mi diyor Faramir'e. Faramir hayır diyor bunu istemem Ama diyor gönlüm öyle istiyor. Çünkü diyor başka birine sözünde durmamasını söylemek insanın kendisinin sözünde durmamasından daha kolay geliyor. ben yani sana akıl veririm ama ben de olsa yapamazdım diyor. Şey diyor. Hele insan arkadaşına akılsızca kendi kendine zarar vereceğini görüyorsa başka bir şey tavsiye etmek içinden gelmiyor. Eğer diyor seninle gelmesi gerekiyorsa şimdilik ona katlanman gerekiyor. Haklısın. Ama bence diyor Kirit Ungol'a hiç gitmemelisin. Orası hakkında diyor bildiği her şeyi anlatmıyor. Bu belli diyor. O daha fazla şey biliyor o hakkında. Bu kadarcığını açık açık onun zihninden okudum diyor. Kirit Ungol'a gitme. Hani onun başka planı var. O halde diyor ben nereye gideyim paramı? diyor. Ne yapabilirim? Diyor. Yani sadece geçit olabilecek tek yer bu Bolum'un bahsettiği yer. Geçebilirsem Mordor'a doğru oradan geçebilecek. Ben ne yapabilirim yani? Sözümde durmak gerekiyor. Başka bir şansım yok geliyor Kara kapıya gidip diyor bekçilere diyor kendimi mi teslim edeyim Mordor'a girebilmek için? Ya da diyor ben oradan yürüye yürüye nasıl geçebilirim? Bunun diyor başka bir yolu yok. Bu yer hakkında diyor senin bildiğin bir şey mi var? İsmini bile bu kadar korkunç anlatıyorsun ve bu kadar korku yaratıyor ismini de. hakkında sen ne biliyorsun diyor. Faramül diyor ki kesin olarak diyor ben hiçbir şey bilmiyorum oralarda diyor. Bugünler diyor biz Gondorlular aradaki kadim yolun doğusuna geçmiyoruz batı tarafına kalıyoruz diyor. Bizim için o kadar korkutucu oralar. Biz gençlerden diyor hiç kimse böyle bir şey yapmadı. O taraflara doğru gitmedi diyor. Ayrıca diyor hiçbirimiz gölge dağların eteklerine bile gitmedik. Farah Mir'de çocuktu yani yetişkin birisi. O bile daha gölge dağların eteklerine gitmemiş yani Mordor Sınırı'nın. Hiç diyor bizim o tarafla işimiz olmaz. Fakat diyor Minas Morgul'un üzerindeki geçitlerde karanlık bir dehşet yaşar derler. Crit Ingol'un ismi geçtiğinde yaşlılar ve bilgililer, irfan sahipleri de, rengi atar ve sessizleşirler üstüne konuşmazlar bile. orada diyor öyle büyük bir kötülük olduğunu biliyoruz tahmin ediyoruz ya da inanıyoruz. Minas Morgul vadisi diyor çok çok uzun zaman önce kötüleşti zaten. Bizim himayemizde olduğu zamanlarda düşman diyor daha zayıfken, ortalıkta yokken ve itileyen neredeyse tamamen bizim hüküm sürdüğümüz topraklar olduğu zamanlarda bile bir tehdit, bir korku kaynağıydı orası. Biz de oraya geçmezdik. O zaman bile korkunç gelirmiş diyor bizim atalarımıza. Bildiğiniz gibi o diyor bir zamanlar güçlü bir Gondor kentiydi. Bizim şehrimizin ikiz kardeşi Mağrur ve Zarif Minas İtil'iydi orası. Fakat burası diyor düşmanın güçlü olduğu o ilk zamanlarda hükmü altına aldığı ilk Gondor topraklarından birisi. Orası diyor dönüştü Minas Morgul oldu zaten. Sonra diyor düşman tekrar zayıflayıp diyor Mordor'da gücü azaldığı zaman bile orayı diyor kötülük tuttu. Bizi tekrar orayı geri alamadık. Hatta diyor oraya diyor şeyler yerleşti. Barbar gibi kötü, vahşi, kan dökücü ve Karanlık ilimlere tapan karanlık sanatlara yönelmiş insanlar da oluştu. Onların aralarında da bildiğimiz kadarıyla kara nümenolulardan diyor soydu dokuz kişi var. Ve bunlar diyor yöneticilermiş efsaneye göre. Daha sonra onlara diyor dokuz yüzük verilmiş. Zaten diyor onlar diyor yüzüklerle falan o kadar büyük bir ücret sahip olmuşlar ki sadece dokuz kişi Morgul'un kapısından çıkıp bize doğru saldırdığında biz o dokuz atlıyı tutamamışız diyor. O 9 atlı tüm gondoru geriye kendi topraklarına sürmüş. O yüzden oralarda diyor hiç olmaman gerekiyor. Uzaktan görülürsünüz bir oralarda diyor sadece ortlar nazgüler bilmem ne değil oranın diyor dağı tepesi taşı bile gözetler insan görünmeden gitmeniz mümkün değil. Orada sessiz gözcüler vardır. O tarafa gitmeyin diye ısrar edin. Frodo da diyor ki iyi ama başka ne tarafa yönlendirsin beni? Sen diyor ki beni götüremiyorsun. Başka bir geçit öneremiyorsun. Kara kapıdan geçemiyoruz, Bir geçiş ihtimali burada var oradan hiç geçme diyorsun. Ben diyor o zaman diyor geri mi döneyim yükümle beraber? Geri döndüğümde diyor insanlara ve herflere yüzlerine nasıl bakacağım? Ve ben görevi kendim kabul ediyorum. Peki diyor sadece diyor, düşüncesi mi dedi, abini delirtmişken Boromir'i e delirtmişken diyor bu büyük güçle Minas Tirit'e diyor seninle beraber gelmemi o hızlı büyük savaşçılıklara böyle bir şeyi açıklamamı ister misin diyor. Uğur'una öldüğün o kent diyor Minas Morgul'a dönüşmez mi böyle bir şey? Farami diyor ki böyle olmasını istemem. O zaman döne ne yapmamı istiyorsun yani ben ne yapayım ben yani? başka yolun yok. Mu? Bilmiyorum diyor sadece senin ölüme veya işkenceye gitmeni istemezdim. Ayrıca diyor Mithandil'in de bu yola seçeceğini zannetme. Yine de diyor artık Mithandil olmadığına göre diyor, kendi bulduğum yolu takip etmek zorundayım. Ya bu yolu tamamlamak durumundayım ya da tamamlamaya çalışırken yok olup gideceğim ama başka bir seçeneğim yok. Ayrıca da diyor çok uzun zamanımız yok. Yani hızlı hareket etmemiz lazım. Güç büyüyor. Bu zor bir hüküm diyor Faramir ve umutsuz bir görev. Fakat en azından uyarılarımı hatırından çıkarma bari de. Sana söylediklerimi hatırından çıkarma. Rehberi Simeogone diyor sürekli dikkat edip. Yürü üzerinde olsun. Daha önce de diyor cinayetler işlemiş diyor. Bu ruhunu okuduğumda bunu fark ettim. Bunu diyor onun yüzünden okuyabiliyorum yani. Çok karanlık bir tarafı var. Bir sessizlik olduktan sonra içini çekip evet diyor Drogoğlu Frodo böyle karşılaştık. Böyle ayrılıyoruz birbirimizden diyor. Senin yumuşak sözlere ihtiyacın yok. Ben sana yumuşak... Ucuzak sözler söylemeyi gerekli görmüyor. Bu güneş altında diyor seni başka bir gün görebileceğimi de zannetmiyorum artık. Yani biz artık bundan sonra birbirimizi göremeyiz çok çok büyük ihtimal. Senin diyor görevin ümitsiz. Ben de kaybeden bir ülkenin komutanı. komutanıyım. Yani ikimizden biri ölür. Bir daha birbirimize kavuşamayız. Ben diyor size devam edeceğiniz yol için yiyecekler miyicekler ayarlayayım diyor. Su ayarlayayım. Onları hazırlayana kadar biraz dinlenin diyor. Şu sürüngen Sümröbo'nun diyor sözün ettiği bu şeyi nasıl elde ettiğini yani yüzüğü. Ve kaybettiğini öğrenmeyi diyor çok isterdim aslında diyor. Zamanımız olsaydı da bana bu hikayeyi anlatsaydım. O yüzük ona nasıl geçti? ondan nasıl sana geçti? Bunları diyor çok öğrenmek isterdim. Eğer diyor umudumun ötesinde inanmasam bile bir gün bütün bu yaşananlar bizim istediğimiz gibi tamamlanır. İkimiz de sağ kalırsak güzel kentin Minas Tirit'te oturup diyor bana bunları anlatmanı çok isterim. Eski sıkıntılara güleriz eğleniriz beraber sohbet ederiz diyor. O zamana veya Nümenor'un gören taşlarının görebildiğinin dışındaki bir zamana kadar hoşça kal. Ayağa kalkıyor, Frodo'nun önünde yerlere kadar eğiliyor ve perdeyi çekerek gerek mağaradan dışarı çıkıyor. Vay be. O zaman bölümü kapatalım ya. Kapatalım hadi. Kapatalım. Teşekkür ederiz Zafer abi. Değil. Teşekkür ederiz sevgili patron. Teşekkür ederiz sevgili Lejendirim Türkiye izleyicileri. Lütfen videomuzu beğenin, hmm. kanalımıza abone olun. Yorum yazın. Yorum yazın. Hepinizi seviyoruz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.